Muhterem Efendim, Rabbimizin bizlere her an bağışlayıp durması olduğu binlerce nimetlerine karşılık nasıl mukabelede bulunabiliriz? Allah kendincilerine ona lütfediyordur yani onun iyiliğinden dolayı. O da o ibadeti böyle tabii ihtiyaçları gibi görüyordu Adetleri gibi görüyordu Öbürü de kötü değil yani. İbadet dinin Diyanet haline gelmesi, Diyanet halinde yaşanması, O'nun tabiatın bir derinliği haline gelmesi. Bu da Allah'ın bir lütfudur, yani Allah o hale getirir. Ve bu olabileceği gibi bilemediğimiz Resul ve Cenab-ı bir iştiyak yaratması da olabilir. İşte bu da, oradaki o insanın iyi halinin, güzel halinin, iştiyata itiraf etmesi demektir. O iştiyakta ne kadar yapsam az falan yani. Bir emare olarak insan ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ne kadar erbade eskarda bulunursa bulunsun لَا أَحْسِ سَنَعًا عَلَيْكَ اَنْ تَكَمَّاسِنَ Felsefesine bağlı eğer, yani. içinde öyle bir duygu varsa yaptığı her şeye azımsıyorsa Allah'ın epeyli bir lütfuna masardır. Yani mesela günde Bin tane selam okur da fakat yine sonundadır der ya sırada Allah sana tam selam okuyamadım. Yani i̇şte binde bin defa Allahu ekber ki bir yere var. Hamdülillah ketti Rabbisman olar mukhtaman vasire. Yar ilahin Allah ıhtamı salamta azizüm azim rahmat. Ben şimdi kere der ama yine arkasında eğer şöyle bunlar olmadı ki benim Rabbin'a karşı yaptım ben. O küçük şeyler, yani çok ayıp oluyor buna. La ahsi senana bi'ikenti kemaet-i nitaranizdik. İçinden diyebilme, bunu söyleyebilme, bu bir masaliyet Yaptığıyla yani. iktifa etme meselesi, elbette ki inanmıştır, ibadet-tuğat ama fakat bu ölçüde bir masaliyete bulaşmamış demektir. Yani günde bin rekat namazla kılsa, Hayır, katiyen ben Rabbime karşı borcumu eda edemedim. Allah karşı şükrem, borcumu eda edemedim. Bir lahızası mevhibe üstü bir mevhibedir. Onun için kümmeliğinin durumunu ifade sadetinde hadis olarak da rivayet edilir. مَعْرَفْنَكَ حَقْقَ مَعْرِفَتْ كَيْهَا مَعْرُفُ Bu, marifete bağlı. مَعْبَدْنَكَ حَقْقَ اِبَادَتْ كَيْهَا مَعْبُدْ Bu da, ibadete bağlı. مَعْرَفْنَكَ حَقْقَ شُكَيْهَا مَشْ Mâhamid-lâh i kâh derecesine göre, yani ibadetle alakalı Cenab-ı Hakk'a karşı olan borcumuzu, küllifiyetimizin, zorunluluğumuzu, biraz vicdanın kriterlerine göre, kadîn-şinaslarına göre tam eda edemedik olmayı eder. İstemeli yani Cenab-ı Hakk'tan çok hepimiz için ibadet arzusu istemeli. Bu bildiğiniz gibi kalbin imanda sebatı çok önemli, çok hayatı bir mesele olduğu için gerçekten onda da arkadaşları kastediyorum. Allah'ıma ya mukalib el sabit kalbi alâ Efendimiz onu nefsin tekel vahde ile söylemiş. Bir yerde ben diyorum, Ben ya mukalib el kulak sabit kalbi alâ deniz. Ama meşhur olan orada tekel vahde. Fakat Yan sarıf al kulu, sarıf kulu ben ayla taatik. Kaplara evlenip çeviren kaplarnımızı ibadeti taatta, taat sevdasına çevir demek. Dilaveler yapabilirsiniz bunu yani taat. Mesela ilama tuhbuğa tarıda, ila lıkhlas lasiye, mla lıkhlas diye bilirsiniz. İla liman <Liyıllimallimvä> ilkamel ve lakin ilatem, ve <etểmfree> diye bilirsiniz. İlâ hizmetine at diyebilirsiniz. i̇lâl diyebilirsiniz. Allah istenir bunlar. İstenir. Bu, bu istenme tabi işte fiilde de biraz ısrar ederse Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. her şeye rağmen yani cismaniyet ve bedenin bazen kaçamaklarına rağmen bu iştiyatı verir. Yani böyle santim eksik yapsa ben çok ızdıraptı yanımdan. Ve yaptığı her şeyi de az görür. Küçük görür. Büyük ölçüde niyet rol oynuyor. Yani diyebildiğin kadar diyeceksin. Ama sonra diyeceksin ki diyemedim, söyleyemedim, edemedim, yapamadım. Nerede Rabbimin sonsuz lütufları, nerede ona şükürle mukavele. Bize bunları deme, bunları söyleme, bu istikamette olsun isteklerinizi ifade etme, ortaya koyma, deneyi vermesi, o benliğin sırlarını vicdanımıza duyulması ayrı bir lütuf. Ya ben demi imkanı veriyor bana. Yani ben kim onun vücudunun, gölgesinin gölgesi, tecelliden ibaret. Fakat bana o kadar müsaade etmiş yani, affetmiş böyle şeyler de ben değil yani. Bana ver, beni konuştur. Ben seni anayım. Ben seni zikredeyim. Bunları ayrıma sen.